الشرق في نور واضيا يملئ الأفق خيراً وسلام شرقو في كل ملأ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين أما بعد Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir seçkin güzide ashabının ve onların yolunda giden müminlerin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim bugün Allah nasip ederse sizlerle beraber Abdullah Yolcu hocamızın yazmış olduğu Selefi Sahihin akidesi adlı dersimize devam edeceğiz. Rabbim bizi Selefin akidesinden ayırmasın. Bize bu akide üzerinde sebat versin, son nefeste de bu akideyle ile ölmeyi bizlere kolaylaştırsın kardeşlerim. 1400 yıldan beri yaşanılan ve öğretilen bu akide en doğru akidedir kardeşlerim. Dolayısıyla biz de bu doğru akideyi öğrenmenin ve cennete ulaşmanın yollarını bu eserlerle İnşallah amaçlıyoruz. Geçen derslerimizde hatırlarsanız meleklere imanın ilkeleri adlı bir bölüme değinmiştik. Yani meleklere imana değinmiştik. Bu bapta, bu bölümde meleklerin varlığına iman etmek gerektiğini söylemiştik. Varlıklarının inkarının küfür olduğunu hatırlattık. Meleklere icmali ve tafsili olarak iman etmek gerektiğini söyledik. Yine Kur'an ve sünnetin vasıflandırdığı tüm melekleri kitap ve sünnet dairesinde vasıflandırmak gerektiğini de söyledik. Allah'ın nurdan yarattığı mukrim, muhlis kullar olduğunu hatırlattık. Yine hayale gizli bir varlıklar olmadığını ve onların cismani olarak varlıklarına iman ettiğimizi söyledik. Heybetli ve kanatlı olduklarına değindik. Allah'a itaat ettiklerini asla isyan etmediklerini söyledik. Gaybı bilmediklerini, köpek ve resim olan evlere de rahmet meleklerinin girmediğini, insanlara görünmediğini, Allah'ın yüklediği görevleri de yerli yerince yerine getirdiklerini söylemiştik kardeşlerim. Bunlar üzerinde durduğumuz konulardı. Meleklere imanın bize kazandırdığı temel unsurlar, faktörler vardı. Birincisi insan Rabbinin azametini ve yüceliğini öğreniyordu. Hani meleklerin azametini, kanatlı olmasını, büyüklüğünü hatırlarsanız o derslerimizde değinmiştik. Böylece Rabbimizin yüce azametini ve büyüklüğünü ve yaratmadaki üstün kudretini görüyor ve şahit oluyorduk. Ayrıca meleklere iman imanımızı arttırıyordu. İnsanı her an gözetleyen bir meleğin olduğunu düşünmesi amellerinin sani ameller olmasına yön veriyordu. Bunun da üzerinde durmuştuk. Bir de onların taatını görünce yani meleklerin biz nerede ne kadar gerilerde olduğumuzu anlıyorduk ve Allah'a taat noktasında merhale merhale adım adım ilerlemeyi temenni ediyordu. Bir diğer noktada son olarak onların saygısı ve takvası meleklerin yani bizi de Rabbimize karşı saygılı olmayı sadakatli davranmayı ne yapıyordu kardeşlerim bizlere öğütlüyordu. Elhamdülillah bunların üzerinde durduk bugün er istediğimiz dediğimiz yani üçüncü rükün el iman bil kutub. El iman bil kutub dediğimiz kitaplara iman bölümünden devam edeceğiz. Biliyorsunuz imanın temel rükünleri vardı. Hani ilk dersimizde imanla alakalı başladığımızda İdris bunlara değindik. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, resullere yani peygamberlere iman, ahiret gününe iman, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine ve kadere iman olmak üzere ehl sünnet ve cemaatin akidesinin Altı iman rüknü bu olduğunu söylemiştik. Eğer kişi bu rükünlerden birini bilerek inkar ederse kardeşlerin kafir olduğunu, nitekim günümüzde kader inkarcıları dediğimiz bir grubun yeniden hortladığını ve yeniden gerçek yüzünü ortaya çıkarttığını görüyoruz tarih boyu. Kaderiye dediğimiz, kader inkarcıları, cebriye dediğimiz, cehmiye dediğimiz veya mürciye dediğimiz buna benzer muhtezile dediğimiz sapık bidatçı akımlar zuhur etmiştir. Bugün de onların çağdaş versiyonları, varyantları, normları hala günümüzde medyada, web sayfalarında görülmektedir. Bu yüzden bu esasları inşallah çok iyi bilmemiz gerekiyor. İzin verin bu girişten sonra kardeşlerim inşallah hemen kitabımızın bu babına başlayalım. Öncelikle İbrahim hocam bize tane tane okuyarak inşallah metnimizi devam edeceğiz. Metni okudukça çok daha net bir şekilde anlamaya çalışacağız. Evet devam edelim. Kitaplara iman. ehli sünnet ve cemaat Allah'ın peygamberlerine... İçerisinde emirleri, yasakları, vaatleri, tehditleri ve kurallarından istediği şeyleri ihtiva eden kitaplar indirdiğine kesin olarak iman ederler. Bu kitapların sayısını ise onları indiren allah Teala'dan başkası bilemez. allah Teala şöyle buyurmuştur. Peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a Meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etti. Bakara 285. Evet, şimdi bu paragrafta değerli kardeşlerim biliyorsunuz Allah'a iman konusundan sonra, meleklere iman konusundan sonra kitaplara iman konusu anlatılıyor. Ve kitaplara iman da imanın temel rükünlerinden bir rükündür. Ve kitaplardan birinin inkarı, Kur'an ve sünnette bize varit olarak gelen kitaplardan birinin inkarı insanı küfre götürür. Allah subhanahu ve ta'ala kitaplarını insanlara rehber olsun, okunsun, amel edilsin diye göndermiştir. Allah kitaplarını arkamıza atalım, muhalefet edelim, hayatta uygulamayalım ve neticede Rabbimize isyan yollarını seçelim diye indirmedi. Allah kitaplarını, Fehm edelim, okuyalım, ezberleyelim ve önümüzü aydınlatalım. Geleceğimizi Allah'ın bize öngörmüş olduğu öğretilerle kuralım diye göndermiştir. Nitekim Kur'an'ın geliş gayesi de budur. Daha önce gelen Zebur, Tevrat, İncil'in de gelme gayeleri budur kardeşlerim. Allah insanlara kitaplarla yollar göstermiştir. Sahifelerle yollar göstermiştir. Ve bu kitapların içerisinde bakın paragrafları okuduğumuzda gelecek göreceğiz. Allah tehditlerde vaatlarda bulunmuş. Cennetten cehennemden haber vermiş. Emir ve nehilerini bize bildirmişti. Helal ve haram dairelerini öğretmişti. Tevhid nedir, şirk nedir? Bunlardan bize bilgiler vermişti. Geçmiş kavimlerin başlarına gelen ve sapmalarına neden olan bütün unsurları Allah'ın kitabı apaçık bir şekilde bize öğretmiştir. Allah'ın kitaplarında hayat vardı, rahmet vardı, şifa vardı. Dolayısıyla bakın bu bilgiler ışığında birinci paragrafta bunları görüyoruz. Allah'ın indirdiği dört büyük kitap biliyorsunuz birincisi Zebur, ikincisi Tevrat, üçüncüsü İncil ve son olarak indirilen Kur'an daha önceki bütün kitapların hükmünü, Kaldırılmıştır. Kur'an'dan başka şu an doğru bir kitap yoktu. Önceki diğer bütün kitaplar Tevrat ve İncil tahrif edilmiştir. Ve onların hükmü kaldırılmıştır. Kur'an'dan sonra hiçbir kitabın hükmü baki kalmamıştır. O yüzden Kur'an'ın hıfzı Allah indindedir. Daha önce beşer kendi elleriyle Tevrat ve İncil'i bozdular toplumsal çıkarlar ve menfaatları, siyasi emelleri yolunda kullandılar. Elleriyle bizzat kitapları değiştirdiler. Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunun bu mankörlüğünü görünce kendi son kitabını üstlenmiştir ve onu da korumayı kendi üzerine almıştır. Ve bu kitap Kur'an ile kıyamete kadar da korunacaktır. İnne nahnu nezenned zikre ve inne lehu nahafizun şüpheski ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu da koruyacak olan biziz buyrulmuştur Allah bu kitabın korunmasının üzerine almıştır değerli kardeşlerim. Bakın bu konuda yani Allah'ın kitaplarına iman konusunda hepimizin Bakara 285 ayetini bildiğimizi eminim. Âmener rasûlu bimâ unzile ileyhi kullun ve melâiketihi ve ve Peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Nasıl bakın peygamber Allah'tan gelenlere iman ettiyse müminlerin bir güzel diğer sıfatı da peygamber gibi o müminlerde o peygamberin iman ettiğine iman ettiler. Doğruladılar. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine iman etti. İşte bakın bu ayet açıkça İman ilkelerini ve usullerini ortaya koyan açık bir ayet. Peki bu ayette daha önceden de üzerinde durduk. Kadere iman konusu geçmiyor. Kaderle alakalı bir husus bulunmuyor. Ancak biz ehli sünnet vel cemaatız. Adımızı önce tespit edelim. Akidemizi önce tespit edelim. Akidesini bilmeyenlerin hala bir takım usul ve yöntemlerle kendi başından din koyduklarını görüyoruz. Madem akiden ehli sünnet vel cemaat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cibbil hagisinde kadere imandan haber vermiştir. Sahabe iman etmiştir. Abdullah ibn Ömer diyor ki kader inkarcıları çıktığında o kaderi inkar edenlerden haber getiren o şahsa şöyle diyordu. Gitti ki, git ki onlara İbni Ömer onlardan biridir. Onlar da İbni Ömer'den biridir. Subhanallah bakın, bidatçilere ve özellikle sapık heva ehline selefimizin, ashabımızın tutumu bu olmuştu. İbn Abbas diyor ki, kader inkarcıları ilk çıktığında İbn Abbas onlara şöyle bir cevap veriyordu. Vallahi diyordu, vallahi sizinle dostluk etmektense, düşünün, dostluk etmektense bir domuz da, düşünebiliyor musunuz ve bir de, Maymunlarla komşuluk etmeyi tercih ederim. Bu kadar ki sahabeler Allah onlardan razı olsun açık tavır ortaya koyuyordu. Yine İbn Abbas'ın güzel bir sözü var diyordu ki Vallahi yeryüzünde bana yeryüzünde bana en nefret ettiğim topluluk kader inkarcılarıdır demiştir. Dönün bunları İmam Melaka'inin şer usulü itikad ehli sünne vel cemaat eserlerinde bakın görebilirsiniz El Ecrinin Es Şeriat eserlerine dönüp bakabilirsiniz. Yani bu konularda imamlarımızın yazdığı eserler aşikardır. El İbnatu Suqra dediğimiz Allah onlardan razı olsun İbn Battan'ın meşhur eserinde bunlar yazılıdır ve kayıtlıdır. Bu halde kader hususu bu ayette yazılı metin olarak gelmese de hadislerle sabittir. Bu metin selefi kitaplarında kadere iman baklarını açmıştı. İnkarı ise küfürdür değerli kardeşlerim. Şimdi devam ediyoruz. Diğer paragraflı İbrahim. Evet. Ehl-i bu kitapların hepsinin hidayet, nur ve kalplere şifa olduğuna iman eder ve Allah'ın kitaplarını peygamberlerine tüm insanlar insanlığı hidayete ulaştırmak için indirdiğine inanırlar. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim 1. Ayet. Evet. Ehli sünnet ve cemaatı bu konudaki inancını gördük. Peki bu paragraftan ne anlıyoruz? Evet. Mikrofon sizde. Sizlere de inşallah konuşma fırsatları verelim. Burada ehl sünnet ve cemaatin kitaplar konusundaki imanı hatırlatılıyor. Peki nasıl anlayacağız bu paragrafı? Evet İbrahim. Ayetin başlangıcına baktığımız zaman Allah'ın izniyle bu kitabın indirilmesine hükmet sebep insanları o Mekke dönemindeki o karanlık ortamdan o karanlık, batıl inanç ve akide esaslarından puta takmaktan o karanlık olarak Allah'ın izafeti o süreçten aydınlığa, tevhide akideye bir berrak olan Allah Resulü'nün davet ettiği tevhid akidesine çıkarmak için hamda ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna da davet etmemiz etmesi için Allah Resulü'ne indirdiği bir kitap olduğunu zikretmekte. Evet, güzel. O zaman Allah'ın kitabı Kur'an, değerli kardeşlerim ondan önceki gelen bütün tahrif olmadan önceki halleriyle kalplere bir şifadır. Hidayet kitabıdır. Tevhide çağıran en güzel eserdir. Değil mi? Rabbimizden bize takdim edilen en güzel bir rehberdir. O halde kitap, rehber, hidayet ve nur ve bize şifa ve aynı zamanda yollarımızı aydınlatan bir kitaptır. İnsanlar Kur'an'ın aydınlığında gittikleri müddetçe hayat boyunca şerefe, izzete erdiler. Bakın Allah ayette açık bir şekilde bu gerçeği ortaya koyuyor. Elif, lem, ra Kitabını ensenahü ileyke li nur Biz bu kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlıklara çıkartman için indirdin. Nedir buradaki karanlıktan maksat Osman? Şirktir. Küfürdür. Cahiliyedir. Zahin dışındaki bütün öğretinardır. Allah subhanahu ve taala kitabını karanlıklardan aydınlıklara çıkartsın diye indirmiştir. Buradaki aydınlıktan maksat nedir? Tevhiddir, imandır, haktır, sırat-ı istikamettir, hidayettir. İnsanlar Allah'ın kitabına tutunduğu müddetçe Allah'ın vaat ettiği bu yolların üzerinde de i Rabbim ile sırat-ı aziz hamid yani o güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletmem için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Demek ki biz kitapla nereye davet edeceğiz? Allah'a davet edeceğiz. Kur'an'la Allah'a davet edeceğiz. Ve nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam en büyük cihadını ilk başta Mekke'de Allah'ın kitabıyla yaptı. Allah kitabıyla cihad etmesi gerektiğini emretti. Onlarla yani o Kur'an'la cihad et diyordu. O halde kardeşlerim Allah'ın kitabı bizim akidemize göre bir hidayet kitabı bir nurdur ve kalplere şifadır ve bizleri doğru yola iletmektedir. Güzel. Devam edelim. Bu kitaplar içerisinde ismi Kur'an ve Nesliyde geçenler Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur ile İbrahim ve Musa'ya verilen sahifelerdir. Bunların en büyükleri ise Tevrat, İncil ve Kur'an'dır. Üçünün en büyüğü, en yücesi ve nesvedicisi diğerlerinin hükmünü kaldıranı ve mutlak olarak en üstünü ise Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman kitaplarla alakalı Kur'an ve sünnette geçen temel bilgim şu. Kur'an ve sünnete göre Zeynal hocam Zebur var. Tevrat var, İncil var. Bu üç kitap Kur'an ve sünnette geliyor. Değil, mi? iman ediyoruz, ediyoruz. Ama nasıl iman ediyoruz? Onların tahrif olmadığı, Allah'ın ilk indirdiği haliyle iman ediyoruz. Yoksa şu an Zebur zaten ellerimizde yok ama Tevrat ve İncil var. Tevrat ve İncil okuduğumuz zaman onların da kendi Yahudi ve Hristiyanların elleriyle tahrif olduğunu doğrulamamız gerek. Yani bütün semavi kitaplara iman edip de onların doğruluğunu savunmak küfürdür. Ya Yahudilere de iman edelim. Onların kitaplarında bir eksiklik mi var? O da Allah'tan inme bir kitaptı. Onu da doğrulayanın iddiaları küfürdür. İncil'e de iman edelim. İncil de haktır, İncil de doğrudur demek bu da küfürdür. Ama doğru olan Allah'ın kitabı Kur'an'ın yürürlükte olduğunu, hükmünün geçerli olduğunu doğrulama ve onun dışında başka bir hak kitabın olmadığını doğrulamaktır değerli kardeşlerim. O halde en büyük, en üstünü hangisidir o zaman? Allah'ın kitabı Kur'an. Kur'an, habdullahi metin. Yani sapasağlam bir kitaptır, sapasağlam bir iptir. Ebu Bekir Sıddık Kur'an hakkında böyle diyor, Allah'ın sapasağlam bir ipidir. Ona tutunan sağlam bir şekilde tutulmuş oluyor. Evet. allah Teala Kur'an'ın dışındaki kitaplardan hiçbirini korumayı kusülenmemiştir. Aksine onları koruma görevini din adamlarına ve alimlere verilmiştir. Ancak onlar bu kitapları korumamışlar, ve onlara hakkıyla riayet etmemişlerdir. Bu sebeple de onlardan onlarda bir takım değişiklikler ve tahrikler yapılmıştır. Bu yüzden bu kitapların asılları kaybolmuş ve hükümleri değiştirilmiştir. Bu kitaplar içerisinde ilk olarak tahrik edilen ise Tevrat'tır. Evet. Ne anlıyoruz bu paragrafta? Yani Allah'ın kitabı birilerinin elleriyle değiştirildi. Neden değiştirildi? Niçin değiştirildi? Amaç neydi? Bunun bir temelini öğrenmemiz lazım. Arka planını öğrenmemiz lazım. Allah Subhanahu ve Teala değil mi kardeşlerim? Önce alimlere ve din adamlarıma bu kitabını teslim etti. Ama onlar ne yaptılar hakkını? Gözetmediler. Neden? Evet Bülent. Hocam kendi menfaatlerine, sigarlarını ön plana için kendi kapılarına göre yazıp bu şekilde çıkarttınız. Evet, Onları kimileri evet, yani çıkarlarına, menfaatlerine uygun bir hale getirmek amaçıyla bizzat ayetlerini tahrif ettiler, değiştirdiler. Yani bu lafızda tahrifti. Peki, bir de anlamda tahrif var. Biliyorsunuz hani ayetleri değil mi, sureleri, Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun anlam bakımında tahrif edenler de vardı. Evet Muzaffer hocam. Kendi anladıkları gibi hocam onu yorumlayarak tahrif ederek evet. yeniden yazdılar zaman da şeyinin değişmiş oldu. Evet. Kendi özelliğini kaybetmiş. Kişinin düşüncesine göre, kafasına göre yorumlayarak yazdığından dolayı da evet. kaybet olmuş oldu. Evet. Anlam kaybetmiş oldu. Güzel. Yani o zaman biz bu tahrifin, bu bozulmanın iki türlü olduğunu görüyoruz. Bir, bir tanesi lafsın tahrif edilmesi Tevrat ve İncil'de. Bazen de anlamların tahrif edilmesi. Günümüzde bazıları Kur'an'a aynı muamelede bulunuyor. Evet lafzını tahrif etmeye güçleri yetmiyor. Zaten buna güçleri yetmeyecek. Ama anlamını tahrif eden insanlara şahit olabiliyoruz. Allah'ın kitabını selefin tefsir modeline göre tefsir etmeyenlere şahit olabiliyoruz. Kur'an, Kur'an'la, Kur'an sünnetle, Kur'an ashabın sözüyle, Kur'an tabiinin önde gelen müfessirlerinin sözleriyle tefsir edilmelidir. Son aşamada dil kurallarıyla, Arap dil kaideleriyle, anlamlarıyla kardeşlerim tefsir edilir. Ama bugün en son madde en başa getirilmiştir. Arapçadaki anlam budur denilerek kendi kişisel yorumunu anlayışını bir de Arapçanın geniş olan anlamından kardeşlerim sıyrılarak istediği anlamı böyle çekerek süzerek ne yapıyorlar? Kur'an'ı anlam vermeye çalışıyorlar. Bugün bir tanesini dinledim. Akademik seviyeli doçent, doktor Caner Tas Talamır mı böyle bir şahsın adını orada dipnotta yazmışlar ekranın altında dinliyordum. Sünnete sataşıyor, hadislere sataşıyor, Bukhari ve Müslüm'e sataşıyor ve hadis kültürlerimizi reddediyor. Yani nerede bir mevzu uydurma zayıf bir hadis varsa onların adı altında bütün külliyatlarımızı yok sayıyor ve. Şöyle bir cümle kullandı hani yedinci gün, 40 gün, ellikinci gün meselesi var ya bu toplumda bir bidat olarak yaşanılan. Dedi ki bu Kur'an'a aykırı değil dedi. Kur'an'ın temeline zıt değildir dedi. Dolayısıyla toplumda Kur'an'a aykırı olmadığı için bunları kutlamanın, bu etkinlikleri yapmanın bir sakıncası yoktur dedi. Ben bunda bir sakınca görmüyorum dedi. Çünkü sünneti reddediyor, hadisi reddediyor. Biz burada Bukhari ve Müslüman rivayet ettiği bir hadisi hatırlatalım. Kim bir amel işlerse o amel emrimizin dışındaysa o amel merduktur demiyor mu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bilmiyorum. Yedinci, kırkıncı ve 52 günler dinde sabit mi, delille var mı? Yok. Hadis bizzat bunların da dinde olmadığı için donulması gerektiğini söylemiyorum. Ama dikkat edin bu akademik seviyeli insanlar... Kur'an'ı kendi akli pencerelerinden yorumlayarak, Kur'an'da böyle bir şey sakıncalı değildir diyerek ne yapıyorlar? Bunları meşru gösteriyorlar. Bir bidatı meşrulaştırıyorlar. Ve bu bir din koymaktır. İmam Semane'nin çok güzel bir sözü var. Bakın bu cümlenin güzelliğine bakın. Diyor ki, vallahi diyor akılcılar ellerinden gelse şöyle diyecekler. La ilahe illallah aklım Resulullah. Yani ellerinden gelse bunu diyecekler bunu demekten de haya edinmezler utanmazlar. Anladınız mı cümlenin ne kadar önemli olduğunu. Yani utanmak eğer utanmak onlar nezdinde kötü bir şey olmasa utanmadan haya edinmeden bu kelimeyi bu, bu şekilde söylerlerdi. La ilahe illallah aklım Resulullah. Hakikaten bugün akademik çevrelerde ciddi anlamda ciddi anlamda Kur'an eksemli, sadece Kur'an'a bağımlı bir din anlayışı, hadislerin kökünü tümünü reddeden bir anlayış yayılmaktadır. Eğer sünnet ve cemaata mensup olan bütün Müslümanlar uyanmalı, dinlerine sahip çıkmalı, bu inhirafın karşısında bir duvar örmelidir ve bu duvar ilmi bir şekilde ortaya konulmalı ve bu sapık fırkalara cevap verilmelidir. O halde Kur'an'ın tahrif edilmesi söz konusu değil, lafsen Ama anlam bakımından tahrif edilmesi şu an söz konusudur. Birileri Kur'an'ı işine geldiği gibi yorumlayıp ondan hükümler biliyorlar. Hadislere müracaat etmiyorlar, ashaba müracaat etmiyorlar. Dolayısıyla böyleleri kendi isimlerini zaten itikadi anlamda da bulmuş değiller. Dürüst olsalar, deseler ki akidemiz yani sünnettir böyle inanıyoruz, çelişecekler. Dürüst olsalar kendileri gibi yani iman eden böyle tevil eden bir alim ismini söylesene ellerini öpeceğiz. İnanın kendi şahsi bakış açılarını din diye takdim ediyorlar. Dürüst olsunlar desinler ki değil mi kardeşler? Bu benim şu anki söylediğim cümleyi, söylediğim tevili veya iddia ettiğim bu görüşü şu şu şu, şu alimler bize söylüyorlar desinler biz de o alimlere bir müracaat edelim. Ama kardeşler gerçekten tahrif etmek için ellerinden geleni bugün... Bazıları yapmaktadır. Şimdi devam edelim İbrahim. Ehli sünnet ve cemaat Kur'an'dan önceki kitaplara icmali olarak topluca iman ederler. Bu da o kitapları kalp ve dil ile kabul etmekle olur. Kur'an'a imanları ise tavsili ayrıntılı bir imandır. Yani şimdi biz diyelim ki Muhammed Tevrat zebur ve incine kat ve dil ile iman ediyoruz ilk indikleri halleriyle. Ama biz onların tafsilatlarına, ayrıntılarına, emir ve hükümlerine iman etmiyoruz. Çünkü onlar neshedildi. Doğru mu? Ama Kur'an'a geldiğimiz zaman hem katle hem dinle ifade ediyoruz. Hem de aynı zamanda Kur'an'ın emir ve hükümlerini tafsili olarak doğruluyor, hayatımızda tatbik ediyoruz. İşte hadis sünnetle cemaatin akidesi budur. Bazı insanlar çıkıp şöyle diyebiliyor. Ya Tevrat'a da iman edebiliriz, İnci'de de iman edebiliriz, sonuçta bunlar semavi kitaplardı Ne olur ki? Ben diyor ayrım yapmıyorum, Müslüman, Yahudi, Hristiyan ayrımı yapmıyorum diyor. Kesinlikle böyle bir ayrımcalığı doğru, doğrulamıyorum diyor. İnsan, insan olduğu müddetçe benim nezdimde sevilmelidir diyor. Yanlış, batıl. Batıl bir akide. Humanist bir akide, insancıl bir akide. Bu batıldır. İnsan, insan olduğu için sevilmez. İnsan Müslüman olduğu için sevilir. ABD ve Batılı ve NATO NATO birlikleri bizi insan olduğumuz için seviyor mu? Türlü solalı. Onlar nice Müslümanların canlarına kıymıyorlar. Esed kafiri, İran müşrikleri kanlarımızı dökmüyorlar mı? Bunlar Müslümanlık ve İslam adına çıkmadılar. Dolayısıyla insan insan olduğu için değil, sağlam bir akide de olduğu için sevilir. Ben Yahudi sevmiyorum. Hristiyan'dan nefret ediyorum. Ben Müslüman'ı seviyorum. Müslümanları da kategorize edebiliriz. Ne ayrımcalık yapıyorsunuz diyenler var. Sağlam akıdem olursa, ilmin olursa bunu yapmak zorundasın. Herkes ben Müslümanım diyor. Ama nasıl bir Müslümansın dediğimizde birisi Şia diyor. Birisi ben diyor talikatçıyım. Biri diyor ki ben Mu'tezideyim. Biri diyor ki ben Kur'an Müslümanıyım diyor. O zaman Farklı farklı Müslümanlar çıktığını görüyoruz. İşte ben de o zaman siz de o zaman diyorsunuz ki biz Selefi Salihin akidesine bağlı Müslümanlarız. Yani bu ümmetin kitabına, sünnetine, Resulünün ashabına, tabi ve tebe-i tabiine Selef iman eden, onların gittiği akide ve amel yolunda giden müminleriz. İşte bizim burada burada ortaya koyduğumuz metotsal bir farklılıktır değil mi? Yoksa diyanet bakımından, din bakımından böyle bir iddiada bulunmuyoruz. Biz Amerika'ya gittiğimizde veya New York'a gittiğimizde veya bir, bir Avrupa'ya gittiğimizde bize sorsalar hangi dindensiniz diye biz onlara selefiyiz mi diyoruz? Hayır, biz Müslümanız. Peki bize sorsa nasıl bir Müslümansınız? Yani metodsal bakımından nasıl bir yolda metotta gidiyorsunuz? Biz bu ümmetin selefini takip ediyoruz deriz. O halde selefilik diyanet anlamında bir ifade değil, metotsal anlamda bir salih. İfadedir. Bunun üzerinde zamanında da durmuştur. Evet. Kur'an'a imanları ise tavsili ayrıntılı bir imandır. Bu da halk ve dil ile kabul etmek içindeki emirlere uymak ve küçük büyük her meselede onu hakem kılmakla olur. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı okunması, ibadet olan apaçık kitabı ve sarlan ipidir. Yüce Allah onu güvenilir elçisi ve peygamberin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün kitapların sonuncusu olarak ve ümmet için izlenecek bir yöntem olması, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması, onları hakka ve dost, dost doğruyla iletmesi için indirmiştir. Allah Teala Kur'an'da... Evet burada kalalım İbrahim şimdi kardeşler Kur'an Kelamullah değil mi? Nedir kelamullah? Allah'ın sözü. Yani Allah subhanahu ve teala konuşuyor değil mi? Konuşması harfle, lafızla ve anlamla. Üç aşamalı değil mi? Allah subhanahu ve teala konuşur, iman ederiz. Yani o zaman konuşma bir sıfat mı? Sıfat. Sıfatlar Rabbimin zatını tedammü eyler mi? Yani onu oluşturur mu? Elbette. Elbette. Sıfatın mahluk olması Allah'ın zatının da mahluk olmasını getirir mi? Evet. Dolayısıyla kelamullah mahluk değildir. Kur'an mahluk değildir. Çünkü Kur'an mahluk dediğin an yani Kur'an'ın o Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamının yani sıfatının mahluk olduğunu, yaratılmış olduğunu söylüyorsun. Allah Subhanahu ve Taala'nın bir sıfatı yaratılmışsa zatının da yaratılmış olduğunu otomatikman iddia etmiş olursun. O yüzden Peygamber sünnetle cemaat bu yollarda büyük zindanlarda çile çekti. İmam Ahmed bin Hanbel hankul Kur'an meselesinde hani o Kur'an Allah'ın kitabıdır, kenamullah'tır, yaratılmış değildir düşüncesinde sebat ettiği için aylarca zindanlarda kırbaçlandı, eziyetlere düşürüldü ama onlar inandıkları akideden, davadan, dinden dönmediler. O halde Kelamullah'tır Allah'ın kitabı. Böyle iman ediyoruz. Aynı şekilde Allah kitabını kardeşlerin kimin aracılığıyla indirdi? Cebrail. Cebrail kime indirdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Muhammed aleyhissalatu vesselam kime bildirdi? Ashabına. Ashabı kitabı korudu. Yazdı. Delilere yazdı. Değil mi? çeşitli şeylerin üzerine yazarak muhafaza etti ondan sonra onlar Ebu Bekir Sıddık döneminde bir araya getirildi toplatıldı kitap haline. sonra da Osman Bin Affan döneminde de çoğaltıldı dikkat edin Allah'ın kitabına bu kadar titiz bir şekilde bir ayet edildi ve onların aracılığıyla bugün bizlere ulaştırıldı peki böyle bir ashab sevilmez mi böyle bir tabi'in sevilmez mi Edin kafirine teşekkür edenler ashabımıza buz ediyor. Edin kafirine teşekkür edenler muhaddislerimize küfür ediyor. Müşriklere teşekkür edenler, kafirlere teşekkür edenler, insan oldukları için onlara muamelede bulunanlar ashaba, tabiine, tebe-i tabiine, dört büyük mezhep imamlarına, selef önderlerine geldikleri zaman çamur atıyorlar, hakaret ediyorlar. İmam Bukhari'nin hadisi uydurduğunu söylüyorlar. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ilmini ve hadis ilmine ortaya koyduğu katkıyı inkar ediyorlar. Kendileri hadisi anlamada acizler. Onlar hadisleri toplamada emek sarf etmişler. Hatta sahabiler anlatıyor birbirlerine. Bir hadisi birinden işittim diyor ona gittim. Bu hadisi kimden duydun? Dedi ki filandan ona gittim. Dedi ki filandan duydum ona gittim. Sen kimden duydun? Filandan duydum ona gittim diyor. Muhaddis yani en son söylenen yere gittim. Gittim ki bir topluluk safiler. Hadisi uydurmuşlar. Yani Kur'an'a teşvik etmek amaçlı Kur'an'ın faziletiyle alakalı bir hadis uydurmuşlar. Anladım ki ilk çıkan ağız hadisi uyduranlarmış. Bakın titizliğe bakın. Hani hemen bir pazarda bulduk, hadisi aldık, bu doğrudur, Peygamber'in sözüdür denilmemiş. Büyük bir rehle, yani yolculuktan yapılmış, titiz araştırmalardan geçirilmişler. Hatta İmam Nesai anlatıyor. Denizin kenarında birinden bir rivayet dinliyor. Hadisi bir defa onun hıfsından alıyor, dinliyor. Sonra bir başka şeyi bahanederek ederek yeniden ikinci kez almasını, yeniden ikinci kez tekrar söylemesini bekliyor. İnanın ikinci kez aynı rivayeti söylediği zaman kalbi mutmain oluyor. Sonra diyor ki ben diyor, sana ikinci kez söyletmemdeki amacım, zaptın nasıl, hıfsın nasıl? Yani hadisi, yani ilk duyduğum gibi ezberlemişsin onu muhafaza etmişsin zapt eylemişsin ve onu da aktarırken eksiksiz noksansız aktardığına şahit olmak için bunu yaptım diyor çizliğe bakın çok ayır utanmak lazım ümmetin mirasına hakaret edenler görüyoruz Ümm ümmetin kültürünü ayaklan altına alan ümmetin muhaddislerini çamurlayan hakaret eden insanlara şahit oluyoruz o halde kardeşlerim yani uyanmamız lazım. Dinimize dönelim. Çevremizde sapık ve bidatçı fırkalara karşı inşallah bilhelenelim, kendimizi muhafaza edelim. Evet İbrahim hocam. Allah Teala Kur'an'da öncekilerin ve sonrakilerin haberlerini, <gülüyor> peygamberlerin ve salihlerin yaşantılarını, göklerin, yerin ve ikisi içinde bulunan varlıkların yaratılışını açıkladığı gibi helal ve haramı, edep ve ahlak esaslarını ibadet ve muamelat hükümlerini, müminlerin ve kafirlerin görecekleri karşılıkları etraflıca anlatmıştır. Müminlerin diyarı olan cenneti ve kafirlerin diyarı olan cehennemin özelliklerini anlatmıştır. Onu, kalpler, onu kalplerde bulunan küfür, nifat, kibir, riya ve benzeri gibi hastalıklara şifa, din konusunda gerekli her şeyin açıklayıcısı ve müminler içinde bir hidayet, ve rahmet olarak indirmiştir. Evet. Konu zaten açık, bariz. Devam edelim. Evet. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Sana bu kitabı, din konusunda gerekli her şeyi açıklayıcı ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik. Nahl 89. Evet. Bütün ümmetin bu kitaba uyması, anlaşmazlıklarda onun hakem kılması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelmiş olan sünnet ile birlikte onun hükümlerini kabul etmesi gerekir. Çünkü allah Teala peygamberlerini bütün insanlara ve dinlere, kendilerine indirilen ayetleri açıklaması için göndermiştir. Evet, o halde Allah'ın kitabı, geçen peygamberlerin mücadelesini, kavimlerin inkarını ve cenneti hak edenleri ve cehennemi hak edenleri, ayrıca ibadet ve muamelatla alakalı konuları ve akidevi meseleleri, hakkıyla beyan etmiştir ve müminlerin kalplerine şifa olmuştur. Helal ve haram dairelerini de öğretmiştir. Hepiniz Allah'ın kitabında bu gerçeklere şahit oluyorsunuz. Nitekim Allah bakın beyan ediyor Nahl 89'da وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَنْ كِتَابًا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَ muslimin Sana bu kitabı din konusunda gerekli her şeyi açıklayıcı ve Müslümanlara yol gösterici rahmetle müjde olarak indirdik. Demek ki Allah'ın kitab Rahmet kitabı Allah kitabını biz amel edelim okuyalım onunla karanlıktan aydınlıklara çıkalım ve bir de o kitap ya Muhammed tarafından açıklansın diye gönderdik denilmektedir. De. Bakın Kur'an kardeşlerim açıklanmaya demek ihtiyaç duyuyor demek ki Allah kitabının açıklanması için değil mi haber veriyor. Allah kitabında demiyor mu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz bu Kur'an'ı sana açıklayasın diye لِتُبَيِّنَا nasi demek dedi. Demek ki bu Kur'an açıklanması gerekiyor. Kur'an'ı açıklayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bugün saf dışı edilmiştir. Kur'an'ın müfessiri olan ilk müfessiri olan açıklayıcısı olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat edinmemekti. Akla ve Arap dil kurallarına müracaat ediliyor. Oysa Allah kitabında bize bu kitabı sana litübeyinenin nasi insanlar açıklayasın diye indirdik demek dedi o zaman ilk olarak biz Kur'an anlamada nereye müracaat edeceğiz sünnete hadise Allah Resulü ve Vesselam'ın hadislerini ve onun bize haber verdiği tefsiri en güzel işitenle ondan haberdar olan kimdir ashab ashab onlara müracaat edeceğiz çünkü Allah Resulü tercüman ol Kur'an olarak birine isim vermiştik. Onun adı kimdir? İbn Abbas. Allahümme allimhu te'vil. Değil mi? Allahümme allimhu te'vil. Allahümme ona te'vile bundan te'vilden maksat tefsiri öğret demiştir. Peygamberin duasına mazhar olan bir insan varken benden siz Kur'an tefsiri dinler misiniz? İbn Abbas varken benden tefsir almanız edepsizliktir. Terbiyesizliktir i̇bn Abbas'ın talebeleri de varken benden dinlemeniz gene edepsizliktir. Veya medyatik olan birinden dinlemeniz de edepsizliktir. Onlara itimat etmeniz de saygısızlıktır. Bir adam var. Allah Resulü ve Vesselam'ın sahih bir hadisinde 9 tane diyor Kur'an'a iftira vardır diyerekten söz söylüyor. oğlu Mustafa İslamoğlu. İlk 19 saniyede 3 tane büyük hata yapıyor konuşmasının ilk 19 saniyesinde. Üç hatası. Bir, imam müslüm demiyor, imam demiyor. Demediğini düşünelim. Bizim nezdimizde imam müslüm seleftir ve selefin akabinde rahimeullah deriz. Bir edepsizliktir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu deriz. Ebu Hureyre diyor radıyallahu anhu demiyor. İkinci edepsizliktir. Yani ilk yapmış olduğu edepsizde ikinci büyük bir edepsizlikle yine ne yapıyor? Devam ediyor. Üçüncü hemen hadisi... Hadisi ne yapıyor? Hadisi İmam Müslüm'deki o hadisi Resulullah ve Vesselam demiyor. Resulullah diyor Peygamber şöyle buyurdu diyor. Allah Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın adı anıldığında salavat getirilmiyor. Bakın dikkat edin. Müslüm dedi rahmet okumadı. Ebu Urere dedi radiyallahu anhü demedi. Peygamber dedi sallallahu aleyhi ve sellem demedi. İlk 19 saniyede ortaya koydu sapıklık bu. Ben ancak ilim ehli anlar ilim ehli bu adamın sözünü itibar etmez kardeşlerim. Ne itibar edeceksin bu adamın sözüne? Ne imamın imam müslümlüğünü biliyor. Ne sahabenin radıyallahu anh hakkında güzel söz söylenmesi gerektiğini biliyor. Ne peygamberin adamıldığında salavah getirmiyor. Bu buna bir zillattir ve Allah'ın dünyadaki azabıdır. Bunlara mı kaldık biz bu dinimizi öğrenmeye? Kardeşler o yüzden hani ben somut örnekler vereceğim. Biz bu akideyi burada işliyoruz ama hemen gelişi güzel işlemeyelim, hemen geçmeyelim somut örnekler olsun. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dinine ne kadar büyük zararlar veren insanlardan somut örnekler verelim ki anlaşılsın. Bakın en son bölümde ümmet bu kitaba uymakla mükelleftir. Peygamber Aleyhissalatu ve da bu kitaba bizi uymaya davet etmiştir. Onun hükmünden başka bir hüküm kabullenmek de küfürdür. Yenin hükmü illalillah. Hüküm koyucu olan ancak Allah. Allah'tan başka bir hüküm koyucu Peygamber aleyhissalatü vesselam burada hüküm koyucu değil. Rabbinin kendisine bildirdiğini haber verdiği için nedir? Hüküm koyucudur. Her ne kadar edip yükselmem çağdaş mutezile ve günümüzdeki bir takım akılcılar Muhammed aleyhissalatü vesselamın bile şirk koştuğunu, Muhammed ve vesselama iman etmenin onun hüküm koyucu olduğunu doğrulamanın bile şirk olduğunu iddia etseler de onlar bu dinden uzaklardır. Peygamber Aleyhissalamu bir postacı gibi kabul ediyorlar. Geldi. Vahyi bildirdi gitti. Yaşamın diğer alanlarında, dinin diğer alanlarında bize söz söyleme hakkı yoktur. Onun yani Kur'an'ın yanında hüküm belirleme hakkı yetkisi yoktur. Kim böyle iman ederse o kafirdir diye inanan çok insanlar vardır. O yüzden bakın burada Peygamber aleyhisselatü vesselamın değerli kardeşlerin fazileti ve önemi de bu ifadede açıkça ortaya koyuyor. İşte ayet. Nahu 44 وَاَنْزَنَّ اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزْرَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye zikri, buradaki zikirden maksat Kur'an'ı indirdi. İnsanlar anlasın diye bu kitap indirildi. Ve bu kitabın en iyi açıklayıcısı da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun dışında başka bir açıklayıcı arayan ve ve onu doğrulayan insanlar da Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a saygısızlık ve edepsizlik edenlerdir. Bazıları tefsir yapıyorlar. Peygamberden bir söz nakdetmiyor, sahabeden bir söz nakdetmiyor, tabiinden bir söz nakdetmiyor. Ben bugünlerde bazı çalışmalar yapıyorum, ilmi çalışmalar. Allah hamdolsun. Rabbim bana başarı verir de inşallah bitiririm. Şimdi inanın kitapları okuyoruz. Bazı akademik böyle güzel selef alimlerinin, günümüz muhasır alimlerinin inanın iki kelimede bir ya Hadis ya bir ayet ya bir sahabi sözü ya bir tabiin sözü yani kendi yorumundan ziyade sürekli ilk dönem alimlerin sözleriyle bize yol gösteriyor. Edeb böyle olmalı. Edeb böyle olmalı. İlmin edebi budur kardeşlerim. Tamam. Evet devam edelim. Ehli sünnet ve cemaat, Kur'anın fark ve manavarıyla birlikte hakiki Allah kelamı olduğuna, ondan sadır olup ona döneceğine. Allah tarafından indirildiğine, mahluk olmadığına, Allah'ın onu gerçekten azametine ve celaline layık bir surette işitilen bir ses ile konuştuğuna, Cebrail Aleyhisselam'ın onu Allah-u Teala'dan işiterek aldığına ve onu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ ettiğine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onu Cebrail Aleyhisselam'dan işitip kalbinde hıfz ettiğine iman eder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ı ashabına tebliğ etmiş, ondan sonra ümmetine tebliğ olunmuş ve bu şekilde bütün ümmetlere ulaşmıştır. Bu kitabı hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Yüce Allah apaçık bir Arapça ile indirmiş, bizde hiçbir şüphe söz konusu olmayacağını bir tevatürle naklonun, naklonunmuştur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu ruhul emin, Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık arapça ile senin kalbine indirmiştir. Şu ara 192-195. Evet, yani buraya kadar zaten demin üzerinde durduk. Kur'an-ı Kelamullah dedik harften, lafızdan, anlamdan oluştuğunu, Cebrail aracılığıyla Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a gönderildiğini haber verdik. Burada zaten Allah da bize bunu haber veriyor. Ve وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ Nezele bihi ruhul emin ala kalbike li tekune minel munzirin bilisen arabin mubin muhakkak ki bu Kur'an alemden Rabbinin indirmesidir. Onu ruhul emin bundan maksat kim? Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık Arapçayı da senin kalbine indirmiştir Kur'an Eyyub Arapça olarak apaçık bir Arapçayı da indirilmiştir. Ve insanlara limunzirin uyarman için ikaz etmen için neyden? Cehennemden, azaptan Allah'ın kendilerine vahd ettiği o azaptan uyarman için, yine müjdelemen için, ayrıca Kur'an müjdeleyicidir değil mi? Cenneti de müjdeleyen bir kitaptır. Bunları bize haber veren, bakın Kur'an ve yine sünnettir. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim, Tevrat gibi yazılı olarak indirilmediği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de topluca bir seferde indirilmedi. Aksine olaylara göre bazı sorulara cevap olmak üzere, veya durum ve şartların gereğine uygun olarak sağlam bir şekilde ezberlenmesi için 23 yıllık bir süre içerisinde parça parça indirildi. Evet burayı kim açıklayacak? Çok güzel bir mevzu. Kur'an bir anda inmedi. Kaç yılda indi? 23 yıllık. Niye? Evet. Başka? Evet. Hadi kardeşim. Hocam bir gün yani bir huzur oluyor oluyordu. Onun üzerine ayet-i celal-i Allahu celle veya bir sureyi indirip indiriyoruz yani. Evet. Güzel. Başka surelerle geliyoruz öyle. Güzel. Başka? Evet Fatih kardeşim. Hocam eğer hepsi birden inmiş olsaydı onlara insanların birden entegre olması hayır, onu takip etmek çok zor olurdu. Ama olaylar gelişerek indi. Yavaş yavaş indi. Dolayısıyla o hayatıyla inince takdirin yapabiliyordu in, ve verecek hükmü söz konusuydu. Tam o arasa ilerlemiş oldu takdir. Güzel. Güzel. Evet, yani o zaman Kur'an 23 yıllık bir süre zarfında neden indirildi? Hem daha iyi, enkekli olsunlar. Hem ayetler onları daha olgunlaştırıyordu. Her olay inmesi onların hıfsında muhafaza ediliyordu böylece diğer nesillere ulaşmada çok daha kaliteli bir aktarım meydana geliyordu. Yani Kur'an'ın böyle e, tedriciyen inmesi ümmetin faydasına olduğu ashabın daha iyi yaşamasına, kolay ezberlemesine kolay yaşamasına meselelere daha iyi vakıf olmalarına bir kolaylık sağladı. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim leh-i yazılıdır. Göğüslerde muhafaza edilir. Ezberlerde tutulur. Dillerde okunur ve sayfelerde yazılır. O muhkem surelerden, apaçık ayetlerden, harf ve kelimeden oluşur. Muhkemi ve muteşebbihi, nesih ve mensuhu, geneli ve özeli, emri ve nehi vardır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. O elbette değerli bir Kur'andır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Vakıa 77-80. Evet. Biliyorsunuz biz Kur'an'ı tilavet ederiz. Onun ibadet ederiz namazlarda. Onu okuruz. Ama hadisleri okumayız. Onun tilavetinde ne vardır? Bir ibadet. Hadisleri okuduğumuzda da aynı şekilde ezberlediğimiz, zaman ettiğimizde de bir ibadet söz konusu. Yine Kur'an levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Kur'an levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Göğüslerde sadır dediğimiz Muhafaza altına alınmış ve satır dediğimiz lafız olarak da Mustafa kayıtlıdır. Ve ilk dönemden günümüze kadar Kur'an hüfsedilmiş, korunmuş ve ona değer verilmiştir. Muhkemi ve müteşabihi, nesih ve mensuhu, geneli ve özeli emri ve nehi vardır. Üzerinde daha önceden durduk. Muhkem nedir, müteşabih nedir? Değil mi? Ayetlerin bazıları muhkemdir, bazıları müteşabihdir. Yani bazıları bize açıktır, bazıları Kapalıdır. Bir ayeti, muhkem ayeti, bir başka müteşabi ayeti, bir başka muhkem ayetle anlarız. Bazen özel, bazen de e, has durumların dışında genel durumlar vardır. Emir vardır, nehi vardır, yasaklama vardır ve emir edici ayetler söz konusudur. Kur'an'ın içerisine baktığımızda bu gerçekleri görüyoruz. Evet, devam edelim. Hayır, Kur'an kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde yeniden apaçık ayetlerdir. Ankebut 49 Ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an'ın surelerinin, ayetlerinin, <gülüyor> kelimelerinin ve harflerinin adetinde ittifak etmişlerdir. Bundan dolayı ondan bir sure, bir ayet, bir kelime veya bir harfi inkar eden yahut ilave eden, eksilten ya da Kur'an'ın bazı ayetlerinin birbirleriyle çeliştiğini veya içerisinde bir takım kurafelerin olduğunu iddia eden kimsenin <gülüyor> Kafir olduğuna hükmederler. Onlar her bir Kur'an ayetinin Allah katından indirildiğine. Abul bir... Hocam gel gel. Allah seni cennetine koysun. Böyle yapıyorum hiç şey yapmıyorsun. Devam et. Hocam sen yoruluyorsun. Abdullah Hocam da biraz okusun. İnşallah beri gel. Evet. Devam eden Ukrayna. Kurafelerin olduğunu <gülüyor> iddia eden kimsenin kafir olduğuna hükmederler. Onlar. Her bir Kur'an ayetinin Allah katından indirildiğine ve bizlere de hiçbir şüphe içermeye kesin tevatür yoluyla nakledilerek geldiğine kesin olarak iman ederler. Evet yani Kur'an'ın ayetlerinden bir ayetin inkarı, surelerinden bir surenin inkarı, harflerinden bir harfin inkarı nedir? Küfür. Elif, lam ra. Orada elif inkar etse ve elif, ramda değil mi? Elif, lem, ra. lam ra. Nam inkar veya rayı inkar etse ne olur? Allah'ın kitabını inkar etmiş olur. Bir harfin inkarı küfrü getirebilir. Kaldı ki eğer böyle bir şey küfrü getiriyorsa anlamını reddetmek değil mi? Küfrü getirmez mi? Hükmünü reddetme. Kanun oluşunu reddetme. Değil mi? Hükmedici olan bir Kitabı olduğunu reddetmek küfrü getirmez mi? Elbette getir. Bu yüzden yani Allah'ın kitabı bu konuda bizim için yol gösterici bir kitaptır. Evet Abdullah hocam devam et. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük ve ölümsüz mucizesidir. O, üslubunda, nazmında, içerdiği ilimlerde, hüküm ve kanunlarında, haberlerinde, etkileyiciliğinde, vaadinde ve tehditinde eşsiz ve mucizevidir. Semavi kitapların sonuncusudur. Nesh edilemez, hükmü kaldırılamaz, ve değiştirilemez. Zira, Allah-u Teala herhangi bir tahrip, değişiklik, güya ve eksiltme girişimine karşı onu yeryüzünden kaldıracağı güne kadar ki bu kıyamet gününden önce olacaktır. koruyacağını vaat etmiştir. Nitekim o şöyle buyurmuştur. Şüphesiz zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da elbette biziz. Evet biz Kur'an'ı okuduğumuzda onun etkileyiciliğini, nazmının güzelliğini, her ayetin sonundaki kafiye mükemmelliğini, oradaki ritmi, ahengi ne yaparız? Görürüz, şahit oluruz. Ve o biz etkiler, olaylar zaman zaman değişik surelerde aktarılır. Peygamberler mücadeleleri değişik surelere serpiştirilmiştir. Bakarsınız Kur'an sizi bir konudan alır başka konulara götürür. Yani konu bütünlüğünü Kur'an'da bulamazsınız. Zaten onun en cazip, en güzel olan boyutu da budur. Okuduğumuz zaman etkileyiciliğidir. İnsanı tefekkür ettirir. Bir anda düşünün yani as Saadet'te çöl insanı böyle bir Kur'an'la muhatap oluyor. Ufukları açılmaz mı? Bilgileri artmaz mı? Kültürleri değişmez mi? Allah'ın ayetleriyle binmedikleri şeylere vakıf oluyorlardı. Dolayısıyla bu kitap Asla neskedilemez, Hükmü kaldırılamaz. Kıyamete kadar bu Kur'an baki kalacaktır. Herhangi bir tahlife, teviline eklemeye, çıkartmaya da bu Kur'an asla müsaade etmeyecektir. Müslümanlar da buna izin vermeyecektir. Allah kitabını yani kıyamete kadar da muhafaza edecek, koruyacaktır. İşte zaten Hicr 9 inne nahnu nezzenne zikra وإن له لحافظون şüphesiz ki bu Kur'an'ı biz indirdik onu da koruyacak olan biziz buyurulmuştu. Evet güzel. Evet o buyurulmuştu. Kur'an-ı Kerim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında ve onun gözetiminde yazılmıştır. Çünkü sahabenin en seçkinlerinden olanlardan vahiy katipliği yapanlar vardır. Bunlar Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ayrılmaz ve Kur'an'dan nazil olan her şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emriyle yazarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara her ayetin ait olduğu suyledeki yerini gösterirdi. Demek ki Kur'an Peygamber aleyhissalatü vesselamın gözetiminde yazıldı. Kimlere yazdırıldı? Ashaban. Biz ashabın burada güvenliğine inanıyoruz değil mi? Hadiste de iman ediyoruz. Ama peki akılcı ve hadis inkarcılara sünnet düşmanları Hadise geldiğinde neden ashabın rivayetlerine itimat etmiyorlar da Kur'an'ın bu yazılma esnasındaki yazılmasına, ashabın eliyle yazmasına güven duyuyorlar? Eğer hadisler etrafında şüphe oluşturanlar, ve hadisleri kökten reddedenler hadis yazımlarında hadis uydurmaları vardır. Sahabeler bu hadisleri uydurmuş iddialarında bulunuyorlarsa kardeşlerin sormak lazım Kur'an'ın bu ayetlerinin yazılması esnasında neden eminsiniz? Değil mi? Neden şüpheci bakmıyorsunuz? O zaman çelişki içindesiniz. O açıdan mesela bir hadisi aklıyla inkar edenlere soruyoruz. Diyoruz ki bu hadisin bize ravileri var. Filan filandan filan filandan filan filan filan. dediğin yani bir insan o ravinin illa bir yalancı olduğunu bana ispat et. Diyor ki bu hadis uydurma. Bu hadis bizim aklımıza zıt. Yani bu hadis Kur'an'a zıt diyor. Oysa o ravilerin yalancı olduğuna. O ravilerin peygambera dayandırmadığını bizi ispat etsin. O dönemin imamları o raviler hakkında fiqa demiş, hafız demiş, güvenilir demiş, değil, mutkin demiş. Peki sen ne diyorsun? Sen ravileri kökten çöpe atıyorsun. Hadisleri itibar etmiyorsun. Ama hadislere böyle bakarken Kur'an'a bu şekilde bakamıyorsun. Aslında bu şekilde bakanlar da var şu an. Edip Yüksel demin Hicr 9. ayeti kerime hakkında şöyle diyor. Açın onun YouTube'da sayfaları var. Konuşuyor. Diyor. Şüphes ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak biziz ayetini. Birinin eklemediğini nereden biliyoruz? İşte şüphe. Kuşku. Biz demedik mi bir harfin kuşkusu şüphesi bile küfür. O adamlar bunu yapmaya başladı. O halde yani hadisin inkarından hangi boyutlara kadar geldiğine şahit oluyoruz. Devam edelim. Daha sonra bunlar... Ebu Bekir radiyallahu an zamanında iki kapak arasında bir kitap halinde toplandı. Osman radiyallahu anhu döneminde ise tek bir imna üzere yazılıp çoğaltıldı. Bu da sahabenin ileri gelirleri ve vahiy katiklerinin gözetimi altında yapıldı. Allah hepsinden razı olsun. Evet, demek ki ilk toplanma hangi dönemde bu soru olarak çok gelir. Unutmayalım. Ebu Bekir Sıddık döneminde toplatıldı. Tamam bir araya getirildi. Yani bir anda kitap haline geldi. Ama çoğaltılıp da dağıtılma hangi dönemde oldu? Osman İbni Affan. Bu soru çok gelir. Özellikle böyle yarışmalar düzenlendiğinde işte Kur'an'ı ilk kitaplaştıran kim veya onun dağıtımını ve çoğaltmasına sebebiyet olan veren kim bu sahabilerin isimleri nelerdir diye çoğu zaman sorulur. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim <gülüyor> 114 sure ihtiva eder. Bunlardan 86 tanesi Mekke'de, 28 tanesi Medine'de inmiştir. Hicretten önce inen surelere meki sureler, hicretten sonra inen surelere de medeni sureler denir. Kur'an-ı Kerim'de 29 sure mukattaf harfleriyle elif, lam, mim ve benzeri kesik harflerle başlar. Herüsünde cemaat. O halde Kur'an'da Mekki ve Medeni sureler var, biliyoruz. Ve 86 tanesi Mekke'de, 28 tanesi Medine'de inmiş. O zaman hicretten önce inenlere Mekki, hicretten sonra inenlere de medeni diyoruz. Yani mekan olarak değil, zaman dilimi açısından bakıyoruz değil mi? Diyoruz ki hicret öncesi inenler Mekki, ki onlar daha çok itikadi konular. Hicret sonrasında inenlere de biz ne diyoruz? Medeni. Velev ki Medine'nin belli bir bölgesinde değilse Mekki sureler var. Değil mi? O yüzden e, biz yani Mekke'de indi demekle hemen Mekke'nin içinde, Medine'nin içinde anlamayalım. O zaman dilimine göre konuşalım Allah'ın izniyle. Ve huruful mukatta dediğimiz elifle emra değil mi? Taha, yasin buna benzer mesela huruful mukatta var. Bunların anlamlarını ancak Allah biliyor. Bizde tefsir hakkında bilgi sahibi değil. Zira bu konuda sahabeden bize bir tefsir gelmiyor. Biz de onların... Ee, i̇nşallah tefsir etmemesine saygı duyuyoruz. O şekilde iman ediyoruz. Evet. Ehli sünnet ve cemaat, Kur'an'ı öğrenmeye, öğretmeye, ezberlemeye, güzel bir sesle okumaya, okunduğu zaman duşu ile dinlemeye, ümmetin selefinin metoduna göre tefsir etmeye ve küçük büyük her konuda onun hükümleriyle haber etmeye özel bir önem gösterirler. allah şöyle buyurmaktadır sana bu mübarek kitabı ayetlerini Açık. düşürsünler Açık. ve aklı olanlar öğüt alsın diye indirdik. Saat 29. Evet. Devam edelim. En üstünde Kur'an-ı Kerim'e otoyarak Allah'a ibadet ederler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği üzere Kur'an-ı Kerim'in her bir harcının oturtması karşılığında bir hasene iyilik vardır ki her iyilik de on katıyla mükafatlandırılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her kim Allah'ın kitabından bir harf okursa karşılığında onun için bir iyilik vardır. İyilik ise on misli ile karşılık görür. Ben size elif, nem, min bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harftir, lam bir harftir minne bir harftir. Elbani sahib sünnet tümlet tirmize. Evet. O halde bakın en sünnet ve cemaat Kur'an öğrenmeye, öğretmeye özen gösterir. Hayrukum men tuallemen Kur'an ve allemehu Peygamber aleyhissalatü ve meşhur hadisi bilinmekte. içinizden hayırlı olanlarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ezberleyen, onu anlayan, onu amel eden, ona davet eden, onu tefsir eden bir vasfımız vardır. ehd sünnet ve cemaatin bu özelliği, vasfı belirgindir. Yine Kur'an'ı fehmetmede ve tefsir olarak kime yönelirler? Sahabeye, tabi'in ve tebe tabi'ine yani müfessirlere dönerler. Kur'an'ı kendi akıllarıyla yorumlamaya kalkmazlar. İlk Ekim bugün aklıyla yorumlayanların sapık inanç sahipleri olduğunu görüyoruz. Kendi bakışlarını herhangi bir alimle de onaylatamıyorlar değerli kardeşlerim, dostlarım. Kur'an'ın her harfinde kaç sevap var? On sevap var. Zaten burada İmam Tirmizi'nin e, Albani'nin de sahih dediği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her bir harften on tane ecr olduğunu haber Rabbim bize inşallah ecrimizi çoğalsın. Devam edelim. En üstünde Sünnet Cemaat sadece kişisel görüşlere dayanarak Kur'an'ın tefsir edilmesini caiz görmez. Çünkü böyle bir davranış Allah Teala hakkında bilgisizce konuşmaktır ki bu da şeytanın işlerindendir. Bakın çok güzel bir tespit yani Kur'an'ı kendi kişisel yorumlarıyla, ve aklı bakışlarıyla tefsir etmezler. En sünnet ve cemaatın yolu bu. Ama en sünnet ve cemaat yolunda olmayanların yolları başka, akli yorumlar getirirler ve akli yorumlar ve kişisel yorumlar şeytandandır. Ve bilgisizce Allah hakkında konuşmaktır. Bir insanın elinde delil olmadan Allah'ın Kitabı hakkında konuşması onun küfre düşmesini getirebilir. Çünkü Kur'an'ı bir reyle, bir akılla tefsir edeni Peygamber aleyhissalatü vesselam ikaz ediyor ve diyor kendi reyiyle Kur'an'ı tefsir eden kafirdir diyor. Hadis de geliyor. O yüzden yani burada sahabe ve tabi'nin ve tebe-i tabi anlayışında tefsir etmek vaciptir. Tamam mı kardeşler? Evet devam edelim. Zira Allah o şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Bakara suresi 168-164. Bakın ayet çok açık. Ya eyyuhannes kulü mimme fil ardı helalem tayyiben ve la tettebi'i hutuvatı şeytan. İnnehu lekum adubun mubin. Ey insanlar helalden yiyin. Haramdan sakının. Ve sakın şeytanın adımlarına, onun tuzaklarına kanmayın, yanaşmayın. Çünkü o apaçık bir düşmandır. Yani şeytanın bir adımları var. Kişi Kur'an'ı kendi aklından yorumlarsa şeytanın adımlarına atmış olur. Şeytanın yani aldatmasına kurban gitmiş olur değerli kardeşlerim. اِنَّمَ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّ وَالْفَحْشَةِ وَاَمْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَتَعْلَمُونَ Ve o şeytan size neyi emreder? Kötülük ve çirkin işler yapmanızı emreder. Ve Allah hakkında haksızca konuşmanızı değil mi? Konuşmanızı emreden. Nitekim bugün Allah hakkında haksızca konuşan ve güya kendilerini Kur'ancı veya güya kendilerini Kur'an İslamı, Kur'an Müslümanlığı altında tanıtanlar var ve bunlar hakikaten sapıklığın ve zındıklığın yolunda gidiyorlar. Allah bizleri onlardan eğilemesin. Ya evet. En üstünde Kur'an'ı yine Kur'an ile tefsir eder. Mücmer. Kapalı ayetlerine ayetleri ayetleriyle, mutlak ayetlerini, kayıtlı ayetleriyle, genel ayetlerine özel ayetleriyle, müteşavih ayetlerine muhkem ayetleriyle tefsir ederler. Yine onlar Kur'an'ı sayık ve mevi sünnetle tefsir ederler. Sonra yüce sahabenin sözleriyle, sonra tabi imamlarının sözleriyle, sonra da Kur'an'ın indiği Arap dili yardımıyla tefsir ederler. Daha sonra da bütün bu kaynakların ışığı altında istiah ederler. Bunu yaparken de dini kaydeler bağlı kalırlar ve onlardan dışarı çıkmazlar. Böylece en sünnet rivayet ile dirayeti bir araya toplamış olur. Bu paragrafın da aslında üzerinde durmuştuk. Kur'an'ı Kur'anla sünnetle sahabeyle tabiinle tefsir etme sonra da Arap dil kuralları çerçevesinde tefsir etme gerekliliğini söylemiştik. Allah hamdolsun burada kitaplara iman bölümüne değinmiş olduk. Haftaya peygamberlere imana değineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> املأ الآفاق خيرا وسلام ترتوي فالكل يروى في العطاء